Şöyle bir problemimiz var, pek çok ateist nasıl bir Allah'ı inkar ettiğini, pek çok Müslüman da nasıl bir Allah'a iman ettiğini maalesef bilmiyor. Bunun sonucu olarak da bizde taklidi iman, onlarda da taklidi ateistte ciddi bir nüfus artışı var. Bu yüzden meseleyi en başından ele alalım. Yani bizim yaratılışımızdan önce ta kainatın yaratılışına dışına gidelim. Yani Big Bang'e. one minute after the very beginning of the Big Bang. The Big Bang coming out of nothing. The Big Bang is supposed to have happened. Before the Big Bang. This was the Big Bang, the beginning of the universe. The universe was created from a Big Bang. Was in the Big Bang, but everything we know of time was as well. Time's just another dimension. And so the actual Big Bang moment, called the Big Bang. One is that uh, time itself began with the Big Bang. Is that the Big Bang, what we call the Big Bang. Yani Big Bang'e yani Big Bang'e yani Big Bang'e yani Big Bang. şey yapamadım oturtamadım bir türlü <gülüyor> hangisi Big Bang işte ya büyük patlama yani Bizim amca olduğu gibi bir şey. Pek çok Müslüman şu anki yaşamın ortaya çıkışını anlatmak için patlama sonrasında olma ihtimallerinin matematiksel değerlerini ortaya koyar ve bu rakamların düşüklüğünü göstererek ya mutlaka bu düşük rakamlar içerisinde yaşamayı tercih edici bir üst akıl olmak lazımdan bir yaratır yaratıcıya varmaya çalışır. Buna antitez üreten diğer bir cüruh ise bunlarda hayır canım paralel evlen diye çok güzel elimizde bir seçenek var. Biz buradan yürüyebiliriz derler. Yani 14 milyar yıl önceki bir olayın farklı yolumları hemen hemen bu şekildedir. Kur'an'ın bize bahsettiği Allah ise ilk canlıyı, ondan önce kainatı ve şimdiki bütün canlıları an ve an yaratan Allah'tır. Ve bana sorarsanız bir damla sudan 9 ay sonra bir canlının oluşması en az Big Bang kadar hayret etmemiz gereken bir olaydır. Ama böyle günlük 300 bin doğum olduğundan dolayı takriben insanlar için yani normal işte 9 ay sonra çocuk gelecek olayı çok sıradan gelirken Big Bang A biz onu hiç görmemiştim çok şaşırtıcı gözüyle bakabiliyorlar. Bir ateiste seni kim yarattı diye sorsak yani beni hiç kimse yaratmadı. Ben büyük patlamadan sonra meydana geldim diye cevap verme ihtimali vardır ve bu cevap bana sorarsanız çok yetersiz bir cevaptır. can't help asking. Why are you so obsessed with God? Well, um, I noticed that you brought up the question of God and I didn't. İslam'ın tabii ki de Big Bang'le ilgili bir problemi yok. Yani az önce beyan ettiğimiz ateizmden farklı olarak Big Bang olayının bir yaratıcının kontrolünde, onun kudret ve iradesinde gerçekleştiğini savunur. Yani siz bir düşünün sizce hangisi daha mantıklı? Böyle bir olayın, büyük patlama gibi bir olayın tesadüfen oluşması mı çok daha mantıklı? Yoksa hayır canım evet, sıfır hacim sonsuz yoğunluktan Yoktan var ediliş serüveni var ama bu bir yaratıcının kontrolünde gerçekleşiyor bu daha mantıklı. Buyurun bunu bir inceleyelim, buyurun bunu bir inceleyelim, buyurun bunu bir irdeleyelim, buyurun. <gülüyor> Tantini softası gibi oldu. Şimdi burada ilk meseleye şöyle girelim ve çok önemli bir mesele. Patlama dediğin olayların sonucunda hep bir tahrip olur. Bir yok olma olur, bir düzen bozukluğu ve bir dağılış olur. Yani her patlamanın sonucunda bir yıkım ve düzen bozukluğu olurken Big Bang gibi bir patlamanın sonucunda kainat dengesine sunulan ince ayarlar ve muazzam tasarımlar varken böyle ince ayarlar ve muazzam tasarımların seni bir sanatkara ve bir yaratıcıya sevk etmesi gerekir mi gerekmez mi? Termodinamiğin ikinci yasası olan entropi yasasında her şeyin zaman geçtikten sonra yıkıma, bozukluğa ve bir düzensizliğe gittiğini söyler. Örneğin köyde bir duvar oluşturmak için tuğlalar dizseniz ve o köye aradan 60, 70, 80, 90, 100 yıl sonra gitseniz bakarsınız aa bu tuğlalar birçoğu yıkılmış, birçoğu toz duman olmuş, birçoğu da benim ilk gün dizdiğim kadar güzel durmuyor. Bozulmuş ve deforme olmuş şekilde. İşte entropi yasası bunu anlatır. Yani entropi her şeyin kader tarafından kendisine tayin edilen bir sona doğru gitme serüvenidir. Kur'an'da bahsedilen aceli müsemmayı entropi gibi düşünebilirsiniz. Yani anlaşılması gereken şurası. Kontrol olmazsa kaos olur. Tekrar şurayı vurgulamak istiyorum. Big Bang'den sonra bir karmaşa ve kaos oluşurken çünkü her patlamadan sonra bu beklenir. Ama ortaya bir düzenin ortaya bir nizamın ve intizamın çıkması aklı bu düzen sistemini Kur'an kimdir noktasına itmesi bence gerekli. Tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Burada sıcak bir bardak varsa bu zam Soğur. yani enerjisini kaybeden bir hale gelir. Bu bahsettiğim entropi yasasını çocuğunuzun odası veya lavabodaki bir bulaşık içinde gözlemleyebilirsiniz. Çocuğunuzun odası aynı şekilde bir müdahale olmadan yaşantıya devam edilirse o oda daha dağınık, daha kirli bir hale gelir. Veyahut lavabonuza sürekli yemek yip koyarsanız gün geçtikçe müdahale etmediğiniz halde ciddi biriken bir kirlilikle karşılaşırsınız. Ama bunun tam zıttı olarak Big Bang gibi bir şeyde kaos oluşmasını beklerken aksine bir düzen oluşurken Oluyor. Yani şu odada bir bomba patlatsam şu kalemlerin her biri dağılır. üstün başım yırtılır. Beden elbisem ciddi hasar görür. Ve başka başka şekildeki patlamaları da buna örnek verebilirsiniz. Hep bir düzen bozukluğuna yol açarken Big Bang gibi bir patlamanın bunlardan ne farkı var ki Big Bang'de aksine muazzam bir düzen ortaya çıksın. Yani varoluşumuzdan bu yana her şeyi düzende tutmak için bir müdahale bizim üstümüzde olmazsa her şey kaosa doğru sürüklenmesi lazım. Bu bir gerçek. Peki bu kadar anlatıyorum örnekleri Big Bang'i ele alacak olursak, hayır canım Big Bang'teki patlama bunlardan hariç mi diyeceğiz? Hayır! Onda aksine sürekli oluşan bir düzen varsa bir müdahale edeceği bence aramak aklın gereğidir. Konuyu tekrar tekrar üstünden geçmek istiyorum yani evrenin bir başlangıcı olduğu 14 milyar yıl önce büyük patlamayla ortaya çıktığı modern fizik tarafından artık kabul edilmiş bir gerçektir. Dev teleskobuyla tanıdığımız Hubble, evrendeki yıldızların ve gezegenlerin sürekli hem bizden uzaklaştığını hem de birbirinden uzaklaştığını söyler. Yani ev genişlediğine dair bir delil olarak bunu ortaya koyar. Tabi bize bu meseleyi Hubble'dan önce söylemiş başka bir liste var aslında. Biz göğü büyük bir kudretle inşa ettik ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz. Bir ayette bunu kaç yüzyıl öncesinden ifade etmiş. İnanılır gibi değil. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta gökler ve yer birbiriyle bitişikti. Biz onları ayırdık ve her şeyi de Sudan yarattık. Yani baktığımızda evren genişlediğine göre bunu geriye sarsak zaman içerisinde demek ki tek bir noktadan ortaya çıkmış deriz. Yapılan hesaplamalar o tek bir noktanın sıfır hacim ve sonsuz yoğunluğu olduğunu ortaya koyuyor. Yani sıfır hacim ne demek? Ortada yok. <gülüyor> Enerji, madde, madde yapı taşı ne konuşuyorsanız bu henüz ortada yok. Big Bang'le birlikte sıfır hacim ve sonsuz yoğunlukla ortaya çıkıyor. Yani, yani diğer bir deyişle yaratılmış demek. Yine Enam suresinde, o Allah gökleri ve yeri yoktan var edendir. Yani bana sorarsanız büyük patlama meselesini okuduğunuzda yani ortak kanı olan bütün makalelerde okuduğunuzda yoktan yaratılış yani benim gibi bir insan için açık bir şekilde bir yaratıcının varlığının en basit anlaşılır delilidir. Ve yine bence Big Bang'in bu deliliyle materyalist felsefenin temelini oluşturan ezeli madde denen o olay zaten bu da çürüdüğünün göstergesidir. Peki Big Bang'den önce ne vardı? Yani yok olan bir evreni var hale getiren güç neydi? İşte tam bura bence ne bileyim biraz aklı ve insaflı çalışan adam. Ya evet yani benim bunu bir araştırıp bulmam lazım diye düşünmeye sevk etmesi gereken bir alan. Size o olayı anlatmıştım değil mi? Ben dün anlattım hatta. Bir gün işte sahilde kafede biriyle oturdum. Bir arkadaşım da çok rica etti. O arkadaşım da şey böyle <gülüyor> yani gönül insanı bir. Ya Mehmet abi kurban olayım benim kuzen ateş dolmuş. Annesi babası vallahi çok takvadır hele bir gel falan. Neyse gittik oturduk. Neyse çocukla oturduğum önce kainatın ile ilgili bana sorular sordu. Onları biraz konuşurken Wikipedia'dan Big Bang'i açtım. Yani aslında o düşüncedeki arkadaşlar için daha ciddi bir delil kaynağı Wikipedia. O dönem çalışıyordu Wikipedia. Neyse açtım işte Wikipedia'yı bak kardeşim buradaki Big Bang'in tasvirine bir dikkat eder misin? Hani sıfır acım, sonsuz yoluk falan. En son dedi ki yani o kaynağın gerçek olduğu ne malum? Hani böyle bir şey olayı vardır ya hani imkanı zati imkanı akli diye bir olay var. İmkanı akli yani olması ihtimal değil ama olabilme ihtimalinden dolayı her şeyi böyle ya ya böyle olursa falan. Hani ya bir gergadanın boynuzundaysa dünya falan. Böyle her şey ihtimal derse tutan var ya. Baktım ondan sonra ulan dedim bu kurban ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> o şey videosu ne ya. Dedim de değil. <gülüyor> Lan senin delil kaynağın yani. Hani bunu olmaz, onu olmaz. O zaman oturalım tütsü yakalım yani. Ne yapacağız burada falan fıstık derken. Orada böyle hararetli bir konuşma yapmıştık. Tabi ben konuşma anlatırken böyle atom partikü bizim arkadaş şey yapıyor geliyor. bu canım kardeşim ya ne var iman etsen. Vallahi çok güzeldir falan diye. O da, o da kendinize bir şey yapıyor. Sonra 8-10 ay sonra o arkadaşın imana adım attığını duydum. O cihette sevindim yani. Öyle bir vaka yaşamıştım. Bu sebepler zincirinin yani Big Bang dediğimiz yoktan yaratılışın sona kadar gitmesi imkansızdır. Demek ki şu soru geliyor. Sebepler zinciri burada kesiliyorsa bundan önce o sebepler zincirini yoktan yaratan ezeli bir yaratıcı olma zorunluluğu vardır. İşte o zatın öyle bir sıfatlara sahip zatın varlığının olmasının zorunluluğuna biz literatülde vacibül vücut diyoruz. Vücut varlık, vacip zorunluluk. Varlığı yani olması zorunlu olan bir zat yani Allah Azze ve Celle. Şimdi gelelim esas soruya. Yani ben kendi adıma Big Bang'le vesair diğer meselelerle ilgili çok fazla zamanında da video izledim, makale okudum vesaire. Gerçekten yani biraz ehli insaf için ya evet e, usta yani bir yaratıcı var. Bu. Bu kesin yani. Bir yaratıcı olmak zorunda yani. Bu anlatılan sistem gerçekten ya hayır bir yaratıcı yok. Ezeli madde falan ya yani çok komik olgula olur. Tamam bir yaratıcı var. Buraya kadar problem yok. Fakat o dönemlerde de yani ta lise döneminde de Big Bang'le ilgili şeyler okuyordum ve kafam şu soru geliyordu Yani tamam evet anlıyorum. Bir yaratıcı var. Zaten dışarıda böyle bir camia var. Yani bir yaratıcı bir enerjiyi biz kabul ediyoruz falan diye böyle hitapta eden eyvallah tamam bir yaratıcı var. Peki bu yaratıcıya ben neden Allah demek zorundayım? Bence bu kısım da çok önemli. Yani bu kısma girmeden çözersek evet bir yaratıcı var mı? Var. Bir yemek yarattı mı yarattı? Yani böyle şey gibi oluyor. Nation's, coğrafik, belgeseli gibi oluyor. Ben bu yaratıcıya neden Allah demek zorundayım? Neden onun peygamberi Muhammed Mustafa'ya ittiba etmek zorundayım? Neden Kur'an'ın ahkamına uygun bir hayat sürmek zorundayım? Yani buraya da dokunmamız lazım. O yaratıcıya ben neden Allah diyorum? Bir de buna girelim. ha <gülüyor> enerji diyemezsin. Çünkü enerji sonradan yaratılmış bir şeydir. Sonradan yaratılmış bir şey de yaratıcı olamaz. Bu faslı geçelim. Beğendiğiniz tüm eserleri dikkatle inceleyin. Ama bu eserleri incelerken şöyle inceleyin. Sanki o eser elinize ilk defa gelmiş, ilk kez verilmiş gibi inceleyin. O verilen eserde, ilk kez verilen eserde, bu kamerada, herhangi bir televizyonda, şu saatte, bu bilgisayarda bir kullanım kılavuzu ve bir rehberin lasmanı olmasaydı ben o eserin, o verilen sanat eserinin ne işe yaradığını dahi bilemezdim. Mesela örnekleyelim. Şimdi şu elimdeki telefon. Bu telefonu ben bir kabilede yaşasaydım ve bu kabilede bu telefon bana ilk kez verilseydi ama bunun adı bile söylenilmiyor bana yani. Bir gün geçerken bölüyor bakıyorum ama yerde bir tane bir şey var diyorum. Bakıyorum böyle ya şimdi insan sorar yani Allah Allah yani bu acaba ne işe yarıyor diye. Şimdi ben diyelim böyle Hindistan cevizinin yetiştiği bir yerde yaşıyorum. Bu da biraz sert bir şey değil mi? Evet biraz sert. Ben bunu Hindistan cevizi kırmayla uğraşsam çat çat çat çat çat çat. Ondan sonra birden bu telefonun tasarımcısı geldi. Dedi ki ya hungabunga Mehmet oğlum falan işte adı hungabunga Mehmeto falan bir şeyler. Sen ne yapıyorsun bu telefonla? Bu te bu telefon değil bu Hindistan cevizi kıracağı. Peki bunun Hindistan cevizi kıracağı olduğunu nereden biliyorsun diye sorduğumda da bana şu cevabı versin. E çünkü işe yarıyor. Çok komik oldu ya. Yani şu Hindistan cevizi kırmaya... kafanı kırmaya da işe yarar O zaman kafa kıracağı diyelim yani. Çok komik oldu. Ardından o tasarımcı dese ki hayır bunun çok fazla özellikleri var. Bununla fotoğraf çekebilirsin. Bununla yakınlarını sevdiklerini arayabilirsin. Bunu hesap makinesi olarak kullanabilirsin. Bununla internete bağlanabilirsin. Bununla uyduya bağlanabilirsin. Bununla yeryon bulabilirsin. Bununla klasörlerini depolayabilirsin. Bunun hafızasından yarar bunun GPS sisteminden yararlanabilirsin. la bula la bunu televizyon olarak kullanabilirsin. Bula YouTube'a girebilirsin. Yani anlat anlat bitiremez bir hayretler içerisinde kalırım. Bu telefon elimde ilk kez verildiğinde ne işe yaradığını bilmeyen ben. Bu telefonun ne işine yaradığını anlayabilmek için iki şey çok önemli. Bir, bu telefonu üretimcisi bana bunun lasmanını yapacak bir rehber göndermesi lazım. Bir. İkinci olarak da bu telefonun kullanım kılavuzunu da bana göstermesi lazım. Çünkü bazen lasmanın anlattığından daha fazla özellikleri olabiliyor. Bunun için bir kullanım kılavuzu. Yani bu ikisinin cem etmesi, birlik etmesi lazım. Bir, rehber. Bu telefonun lasmanını yapacak bir rehber. İki, bu telefonun ne işleyilere yaradığını anlayabileceğim bir kullanım kılavuzu Bu ikisi olmazsa ben bir kabilede tutar bunu Hindistan cevizi kırar ve derim ki bu bir Hindistan cevizi kıracaktır. Bir desek neden? Çünkü işe yarıyor. Çok basit bir soruyla. Çok saçma bir kullanışa sürüklerim ben bunu. Bizim kainata bakışımız az önceki kabile reisinden hiç farkı yok. Elma yanır Limon sıkılır. Tantuni o getir babam da yiyelim. Demirden araba yapılır. Yapraktan hemen fotoğraf çekilir. bunlar vahyin ışığıyla ile bakmadığında bunların asıl işinin tasarımcısını tanıtmak olduğunu da anlamadın demek. Biz daha Yaradan Rabbinin adı ile oku manasının bunları yemeden önce bunların tasarımcısı ve sanatkarının ne amaçla gönderdiğini düşün demek olduğunu bile maalesef anlayamadık. Bizi biraz daha konforlu yaşatsın diye habire yedik. Yani kitabı sostayıp verseler biz kitabı da yiyeceğiz. Hiç ya bunun içine ne mana vardır diye. Çok ince bir şey değinmek istiyorum. Bu belki bize bakan bir ders. Şimdi biliyorsunuz kafir küfür kökünden geliyor. O örtmek manasına geliyor. Yani neden küfür deniliyor? Cenab-ı Allah'ın vermek istediği mesajı, verdiği esmaları örttüğünden dolayı. E peki sen elmayı öyle yedin, armudu öyle yedin, bir bebeğin olduğu yaratıcı ne amaçla verdi? Bu manaya bakmadın, değinmedin. Buradan bir sanatkara, buradan bir tasarımcıya ulaşmadın. Kainat kitabını hiçbir zaman bu amaç ve bu niyetlerle okumadın. Peki sen de Allah'ın esmasına örtmüş, yani az önce söylediğimiz küfür kelimesinin icraatında bulunmuş olmuyor musun yani? Bu bir risk değil mi yani? Bu içki içme kadar büyük bir sıkıntı gibi gelmiyor mu acaba sana? Şimdi 828 metre yüksekliğinde dünya en büyük binası olan burç halifeyi bir düşünün 164 katlıdır asansörü bile 64 kilometre hızlı hareket ediyor Sinan bizim dronedan daha hızlı gidiyor asansör bile maliyeti bir buçuk milyar dolar 344 bin metrekare alanı var 344 Hesaplayabildin mi Sinan? Hayalhanem 2800 metre alanı var. 344 bin metre alanı var. Kaç tane hayalhanem ettiğini hesaplayabildin mi? Şimdi böyle bir tasarımı size rehbersiz ve içeriğini anlatan kullanım kılavuzsuz verseler. Kusura bakmayın o anda da sıkışmış olsanız hacetinizi gidermek için yeri bulabilecek misiniz acaba? Böyle bir tasarımı yani. Böyle basit eserleri bir kenara bırakın yani. Kainat kitabının yanında Burç Halife'nin ne okunmaz? Esamesi bile okunmaz. <gülüyor> Çok komik oldu. unutuyor insan bazen böyle meselelerde. Atom partikül daldık esameyi unut. Az önce konuştuğumuz koca evreni bir düşünün. Bu evrenin neden var olduğunu ve benim bu evrende neden var olduğumu anlatan bir rehber ve bir kullanım kılavuzu olmadan acaba bu kainattaki amacımı nasıl olur da anlayabilirim? Biraz inceleyip araştırınca insaflı şekilde, biraz insaflı şekilde anlıyorsunuz ki bu rehber fahri kainat, Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam. O kullanım kılavuzu ise Kur'an'ın mucizevi beyanlarından ibaretmiş. Selamet.